1316, numaralı konu, Kur'an yeğildiğinde halk arasında ayrılık çıkmasından endişe etmek, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum, ona bir mektup geldi, küfe ahalisinden Kur'an okuyan şu kadar kişi vardır, yazılıydı, o da tekbir getirdi, ben ise, onlar ihtilafa düştüler, dedim, Hazreti Ömer, sus, bunu sana bildiren nedir, dedi, böylece Hazreti Ömer öfkelendi, ben de kalkıp evime geldim, biraz sonra haber gönderdi, mazeret gösterdi, tererek gitmedim. İkinci kez heyceyle sana kesin emir veriyorum, bana geleceksin diye emretti. Bunun üzerine geldim, bana sen bir şey söylemiştin dedi. Ben de ben Allah'tan af talep ediyorum. Bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim dedim. Hazreti Ömer Allah aşkına bana tekrar et dedi. Ben de sen bana yazılmıştır ki şu kadar adam Kur'an öğrenmişler dedin. Ben de ihtilafa düştüler dedim. Hazreti Ömer peki bunu nereden anladın diye sorunca şu ayeti okudum. İnsanlardan öğren öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir, oysa o azılı bir düşmandır, o iş başına geçti mi, ya da sırtını çevirip gitti mi yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar, Allah ise fesadı sevmez, ona, Allah'tan kork denildiği zaman, onu, büyüklük günaha sürükleyerek götürür, böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o, insanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla nefsini satın alır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. Bakara 2. sure 204 ila 207. Hazreti Ömer: "Doğru söyledin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, doğrudur." dedi.